95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ebru Kefeli Kalfazade'ye teşekkür ediyoruz Açık Yeşil'e başlarken. Evet, e, COP üzerinden, COP'un bitmesinin üzerinden COP28'in bir hafta geçti. Geçen çarşamba aslında Dubai'den e, bağlanmıştım. Orada COP'un sonuçlarını büyük ölçüde değerlendirmiştik. Ee, gelecek hafta da bugün e, bu yılın sondan bir önceki programı haftaya da yılın son programı olduğu için 2023 değerlendirmesi yaparız. O yüzden bugün biraz kop e, sonuçlarından ziyade e, bu kopta tam bir rapor e, yağdı yani e, rapor yağmuru oldu. E, her sene olan raporlar artı artı bazı başka raporlarda vardı. Biraz onlardan kısa kısa. Bahsedelim e, istiyorum ama ona geçmeden önce e, Greta Thunberg'in COP28 yorumundan bahsedelim istersen Ömer abi. Evet yani o bayağı etkileyici bir... yani çok sayıda rapor yayınlandı hem bilim insanlarından hem aktivistlerden filan. Bir kısmını açık gazetede yer vermeye çalıştık hatta büyükçe bir bölümünü ele almaya çalıştık ama bu yeni Yeşil Gazete'de yayınlandı Greta Thunberg yani 2018'den beri ilk başladığı yıldan beri ki ilk katıldığında zaten sen bizzat kendisiyle mülakat yapmıştın Evet. Loj, lojdaydı değil mi Poznan? şey Katowice'de Polonya'da Katowice'de ondan sonra ee, o, da, o tarihten beri ilk defa katılmamış e, COP toplantısına belli değildi. Ve yani yeşil badana e, yapılıyor çok yalanlar söyleniyor diye yanıltıcı uygulamalar yüzünden protesto ediyorum demişti. Yani, haksız olmadığı taraflarda var tabii çok. Euronews'un haberine göre e, COP artık bir halkla ilişkiler PR gösterisine dönüşmüş durumda diyor. COP28 için de bir başka ihanet ve arkadan bıçaklama vakası yorumunu da yapmış. Yani 28 tane COP Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Taraflar Konferansı yapıldı ama bu bizi yanlış yönde hareket etmekten başka ettirmekten başka bir yere götürmedi. Adalet istiyoruz ve bu anlaşma yetersiz ve etkisiz. İklim krizini çözmek için tasarlanmamış lobi çıkarlarının bu süreçleri etkilemesine izin verirsek hiçbir yere varamayacağız diyor. Ve diğer önerilen çözümlerin de gerçekçi olmadığını da <gülüyor> söyleyenler var. Hatta Filipinli aktivist daha önce görüşlerine de yer verdiğimiz Mitsy Joel Tan ve Ugandalı gene çok sayıda konuşmasına gönderme yaptığımız <gülüyor> aktivist Vanessa de anlaşmanın fosil yakıt üreticilerine yapılan, verilen tavizler ve gerçekçi olmayan teknolojik çözümler içerdiği için kaygılarını dile getirmiş durumdalar. Yani gerçek bir kriz Greta'nın ilk tek başına başladığından bu yana dünyada iklim krizinin gerçek bir kriz olarak ele alınmasını söylüyor. Zaten asıl itirazı oydu. Bu da yapılmadı diyor işte gene lobi grupları ağır bastı, süreçlere etkili oldu, ilerleme kaydedilemedi diyor. Böyle bir evet. genel değerlendirme var yani. Evet, e, yani Greta'nın, e, Vanessa'nın falan e, haklı oldukları e, en önemli nokta aslında bizi e, bu kopları yakından izleyenleri çok e, asgari bir takım şeylerle mutlu etmeye başlamış olmaları yani fosil yakıt sözcüğü karara girdi diye gerçekten hepimiz çok sevindik mesela. Yani bunların bu kararların uygulamaya ne kadar yansıyacağı ve emisyonları ne kadar azaltacağı henüz belli olmasa bile... Burada gerçekte diplomatik anlamda bir ilerleme e, yaşanmış oluyor ve bunu buna bizi razı ettiler yani açıkçası. E, ama haklı oldukları nokta gerçekten şu anda petrol aramaları başta olmak üzere yeni kömür santrallerinin açılması da dahil olmak üzere iklim krizini körükleyecek şeyler hala devam ediyor. Yani hepsi bunların yenilerin açılması en azından durdurulmuş olsaydı ve... E, azaltım yavaş yavaş da olsa devam ediyor olsaydı farklı bir durum olurdu ama bir taraftan emisyonlar azalırken bir taraftan da gerçekten yeniler açılmaya başlıyor ki yenileri açanlar arasında hani Kanada, Norveç falan gibi İngiltere, Amerika gibi ülkeler de var. Sadece gelişmiş gelişmekte olan ülkeler değil yani. Dolayısıyla dedikleri doğru ama işte elimizde de başka bir yer yok. Bütün bu e, yetersizlikleri sergilemek için de bu raporları ortaya koymak için de başka bir yer yok maalesef. Biraz öyle e, bakıp devam ediyoruz. ister istemez. E, bu... Ben de şeyi de bir ekleme yapayım. Bu, bu bir McKeown'ın e, bir yazısı Rochetta Ozeyn'le beraber yazdığı, kaleme aldığı bir yazı dün yayınlandı şeydi e, Guardian gazetesinde. O da çok önemli bir noktaya çok kritik bir noktaya daha doğrusu dikkat çekiyorlar. Yani Dubai'de 200'den fazla üye ülke zaten artık fosil yakıtlardan uzaklaşıyoruz kararını geçirdiler metne koydular. Şimdi çok kritik bir noktadayız diyor. Yani Biden'ın bir şansı var. Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ...bu yollarını değiştirip değiştirmeyeceği konusunda dünyanın şu anda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçısı konusunda bu COP'da verdiği taahhütlerden sonra acaba yollarını değiştir yolunu değiştirecek mi diyor ve şeyi söylüyor çok önemli aslında dünyadaki en büyük fosil yakıt gaz özellikle... LNG şeyinin bu Meksika körfezinden yeryüzündeki en büyük ihracatına girişecek mi girişmeyecek mi? Tek başına fosil yakıt ekspansiyonu olarak genişlemesi olarak. Bu noktadayız. Louisiana ve Texas'ta yani muazzam insanlara balıklara ve havaya muazzam zarar veren şeyleri durdurması zaten gerekiyordu ama şimdi tam bu kararı vermek üzereler diye göreceğiz demiş yani insanlık tarihindeki en yüksek derecelere ulaşan bir yerde tayin edici bir karar diye de bir yazı yazmışlar yani evet evet <gülüyor> Yani bu e, kopta sağlanan gelişme e, olarak neyi görebileceğimize de o zaman iki e, satır değineyim. E, bu e, fosil yakıtla ilgili e, yetersiz ve sadece e, işte transitioning away yani uzaklaşma gibi bir anlam içeren e, biraz belirsiz bir hükmün girmesinin ötesinde e, bu e, kömür ve diğer fosil yakıtlarla ilgili ee, sürecin hızlandığına şahitlik ettik bu nasıl oldu şimdi e, temelde 3 tane e, bu COP kararları dışında ve Paris anlaşması dışında 3 tane ittifak var bunlardan bir tanesi yani fosil yakıtlardan çıkışla ilgili 3 tane ittifak var bunlardan bir tanesi powering past call alliance yani kömürden e, kömürü geride bırakmayı hızlandırma ittifakı gibi bir şey herhalde bunu bu oldukça eskiydi yani 2015'te yanılmıyorsam başlayan bir ittifaktı şimdi bu ittifaka bu sene Amerika Birleşik Devletleri dahil oldu ama hangi başka ülkeler verdiye bakarsak Ukrayna İspanya Slovakya Peru işte küçük ülkeleri geçiyorum ama Macaristan Yunanistan özellikle Avrupa ülkeleri olması açısından önemli Kolombiya bir kömür ülkesi olması açısından işte Hollanda, Yeni Zelanda, e, tabii pek çok ada ülkesi, e, Lüksemburg, Litvanya, e, e, Makedonya, Portekiz, Singapur, Slovenya, İsviçre, İsveç, İngiltere, e, Uruguay e, gibi pek çok ülke, hepsini saymayayım, e, Çek Cumhuriyeti gibi pek çok ülke şu anda e, bu e, kömürden çıkış ittifakına üye olmuş durumda. Avrupa ülkelerinin, Pek çoğu da bunun içerisinde Fransa falan zaten var. Almanya'da var. Dolayısıyla bir burada bir ciddi bir e, adım atıldı. Yani Glasgow'da kömürün azaltılması kararına her ne kadar Hindistan ve Çin itiraz etmişti. Ama e, geri kalan dünyanın geri kalanında kömürden çıkış bir de Türkiye tabii itiraz ediyor. E, geri kalanında kömürden çıkış ciddi biçimde hızlanmış durumda. Bu e, bizim en azından Paris anlaşmasından önceki dönemde... E, en önemli stratejik hedefimizdi yani iklim hareketinin en önemli hedefi önce kömürden çıkışı kabul ettirmekti. Şu anda bu konuda bir momentum e, hani meşhur deyişle yakalanmış durumda ve devam ediyor. İkincisi e, daha ilerici ve e, ilk başladığında 2021'de Glasgow'da vay dedirten BOGA e, girişimi yani Beyond Oil and Gas Alliance e, Petrol ve kömürün ötesinde e, girişimi bunu e, iki ülke başlatmıştı. Danimarka ve Kostarika hala da liderliğini yürütüyor. Danimarka'nın ve Kostarika'nın özelliği neden bütün fosil yakıtları terk edelim diyorlar. Bunun ötesine geçelim diyorlar. Çünkü zaten kendi en azından elektrik sistemleri %90'ın üzerinde ikisinin de Yenilenebilir enerjiye dayalı e, ülkeler. E, bir de Fransa var şu anda bunlara katılan büyük ülke olarak. Fransa da e, zaten nükleer ağırlıklı bir ülke. Ama onun dışında İrlanda, Portekiz, İsveç'te e, var bu, bu ittifaka katılan şu anda. Onun dışında da pek çok yine ada ülkesi e, var ve destekleyen ülkeler var. Ya da işte e, Kolombiya, İtalya, Şili e, gibi, Finlandiya gibi. Bu şeyin girişimin dostları grubu var. Tam olarak girişimin üyesi olmamışlar ama destekliyorlar. Bunun sayısı hızla artıyor. Bu çok önemli. Fosil yakıtları terk etmeyi hedefleyen girişim. Üçüncü girişimde Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Yani fosil yakıtların durdurulması anlaşması. Bu şeyden alınma bir laf. Nükleer silahların... E, durdurulması daha doğrusu durdurulması Yay, değil de önlenmesi he, yaygınlaştırılmasının önlenmesi. Yani. Yaygınlaştırılmasının önlenmesi değil mi? Öyle demek lazım. Evet. E, bu Böyle bir uluslararası anlaşma yapılmasını yani Paris anlaşmasının dışında bağlayıcı uluslararası cezai hükümler içeren bir anlaşma yapılmasını öneren bir e, grup bu. Bu oldukça az ülke var. 12 ülke ee, henüz var ee, hemen hemen hepsi ve liderleri ada ülkeleri Vanuatu Tuvalu e, falan ama burada önemli bir nokta var Kolombiya buna imza attı e, bu sene e, ve Avrupa parlamentosu bir destekleme e, rezolüsyonu ya da kararı kabul etti e, bu da önemli dolayısıyla bu üç girişim e, en azından bundan birkaç sene önce hayal edemeyeceğimiz girişimlerdi o yüzden bir pozitif hanesine bunları yazalım diyorum şimdi evet, bir de şeyi de pardon bir şey de ben daha ekleyeyim bu demin sözünü ettiğim yazıdan Rochetta Ozeyn ve bir makibinin <gülüyor> ortak yazısından Guardian'da çıkan yani şunu söylüyor <gülüyor> bir gezegenin üzerinde en ucuz yol enerji üretmek için bir cam şey paneli güneşe yönetmek olunca en ucuza ve yani bir tankeri bir likitleştirilmiş doğal gazla doldurup ondan sonra da dünyanın dört bir yanında dolaştırmak çok arkayık kalıyor diyor. Artık son derece ucuzladığı için yıkım da getiriyor üstelik diyor bu. Yani Cornell Üniversitesi bilim insanlarından Bob Howard net olarak ortaya koydu ki birkaç ay önce. Bu gemiler, taşıyan gemiler öylesine çok metan leak ediyorlarmış, kaçırıyorlarmış ki yani iklime kömür ihracatından bile daha büyük zarar veriyorlar diye de hesaplar yapılıyor. Korkunç yani. Evet, şimdi e, raporlardaki son raporlardaki öne çıkan <gülüyor> noktalarla aslında iklim e, krizinin nereye gittiğine ve daha doğrusu iklim politikaları ne kadar yetersiz olduğuna dair bazı noktalara göz atalım. En önemli iki rapor her kopta çıkan emisyon açığı raporu Birleşmiş Milletler Çevre Programının ve küresel karbon bütçesi güncellemesidir. Önce şeye bakalım. Emisyon açığı raporuna bakalım. Emisyon açığı raporu bu sene kırılan e, rekor ya da rekor gibi bir başlıkla çıktı e, Tabii kırılan en önemli rekor malum bunu aslında konuşmadık biz e, 2023'ün 1,4 derece daha sıcak olacak kesinleşti e, 1,4 dereceyle neredeyse işte 1,5 sınırına e, bir dirhem kalmış durumda şu anda e, bunun nedeni çok açık e, emisyon açığı raporu bütün seregazlarının küresel salımını gösteren nadir raporlardan bir tanesidir Buna göre 2022 yılının küresel seregazı salımı 57 buçuk milyar tona çıkmış durumda 57 buçuk milyar ton maalesef rekor düzeyde yani bu bir tek sanırım 2019'da yani pandemiden önceki sene bu civardaydı sonra biraz düştü ama şu anda tekrar pandemi öncesi durumuna Geri dönmüş durumda ee, yine emisyon açığı raporunda toplam sere gazı emisyonlarının biz genelde karbondioksit sıralamasını veririz ama burada net olarak sere gazı emisyonlarının en çok hangi ülkelerden kaynaklandığı var yüzde otuzu Çin'den yüzde on biri on bire düşmüş Amerikanın payı e, tarihsel emisyonlardaki payı yüzde on dokuz sere gazlarında Amerikanın ama bugünkü 2022 emisyonlarında daha doğrusu buradaki 2021 pardon %11'e düşmüş durumda. Avrupa Birliği 27 ülkeli Avrupa Birliği %7 Hindistan %7 yani şu anda bunları toplarsanız ne yapıyor Avrupa Birliği Amerika Çin ve Hindistan'ı topladığımızda 41 48 55 %55'i bu ülkelerden geliyor. Buna Rusya'yı da eklerseniz bu da %5 yani %60'ı sadece e, bu ülkelerden geliyor Avrupa Birliği dahil geri kalanı e, G20'nin geri kalan ülkeleri %18'inden sorumluymuş e, bütün geri kalan ülkelerde ancak %21'inden sorumluymuş bütün küresel emisyonların peki ne kadar bir açık var e, inanılmaz yani mevcut muazzam emisyonlar ya, muazzam bu, e, yani. 2000, 2030'da mevcut e, politikalarla şu anda e, 57,5 e, milyar ton olan e, küresel yıllık sera gazı salımı e, sıkı durun buçuktan 55'e düşüyor anca. Yani e, korkunç bir şey. E, 2035'te kaşa düşüyor peki Ömer abi sence? E, 2030'da 55'e düşüyor. 2035'te de 54'e düşüyor. E, 54. Yani neredeyse yani, düz bir çizgi izlemeye devam ediyor yani. Devam ediyor korkunç yani ve artabilir de üstelik yani. E tabi eğer iş, işler yolundan çıkarsa artabilir ama bu hani mevcut NDC'lerin evet, mevcut, e, mevcut katkı evet. beyanlarının tutulması halinde olan şeyden bahsediyoruz. Bu da 2030 yılında bir buçuk derece e, için olma 2035'te pardon bir buçuk derecede olması gerekenden tam 22 milyar ton bir yılda fazla evet reggazı sağunmaya dünyanın devam edeceği anlamına geliyor şimdi küresel karbon bütçesine geçersek küresel karbon bütçesi müthiş bir çalışmadır yani her sene bütün ülkeleri neredeyse değerlendiren ülke gruplarını tek tek değerlendiren bir çalışma bunun e, temel öne çıkan başlıklarına bakarsak 2023 yılında bu e, küresel karbon bütçesi sadece karbon emisyonlarına bakar metana ve nitrozoksi de ayrı ayrı bakıyor. Ee, karbondioksit fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonları 2023'te artmaya devam etmiş durumda %1,1 ve 37,5 e, milyar tona çıktı yani 57'nin e, 57,5'un 37,5'u karbondioksit geri kalan 20'si 20 milyar tonu da diğer sere gazları olduğu anlaşılıyor daha doğrusu fosil yakıttan kaynaklanan karbondioksit 37,5 çünkü bir 4 milyon milyar ton da Ormansızlaşmadan kaynaklanan karbondioksit var onu da katarsanız 41 civarında yapıyor 41 milyar ton yapıyor yıllık karbondioksit emisyonu bu e, pandemi sırasında %5,7 düşmüştü e, ama şimdi tekrar artışa geçmiş ve dediğim gibi son bir yılda yine %1'in üzerinde bir artış var peki hangi ülkelerden geliyor bu artış diye sorarsanız Çin'in artışı %4. Yani bir yılda 2023'te %4 artmış Çin'in emisyonları. Hindistan'ın %8 artmış. 8,2. Amerika Birleşik Devletleri'nin %3 düşmüş durumda son bir yılda. Avrupa Birliği'nin de %7,5 düşmüş durumda. En büyük artış ise enteresan bu. Bunker denen e, uluslararası e, deniz ve hava taşımacılığı emisyonları. Yüzde 12 artmış durumda. Bu inanılmaz. E, bütün diğer ülkelerin emisyonlarında da çok hafif bir düşüş var. Bu enteresan doğrusu yani 0,4'lük yüzde bir düşüşten bahsediliyor. E, land use emisyonları yani ormansızlaşmadan kaynaklanan, orman yangınlarından falan kaynaklanan emisyonların 10 yıllık ortalaması 4,7 e, milyar ton e, ama 2023'te 4,1'e düşmüş bu ve bir düşme eğiliminde bu da enteresan nasıl oluyorsa e, ama bütün bu e, muhtemelen şeyden kaynaklandı bu son düşüş e, bu yorumu görmedim raporda ama muhtemelen bu Lula'nın geldikten sonra e, Brezilya'daki ormansızlaşmayı biraz azaltmaya başlamasından bir yılda bile fark etmiş olabilir. Evet olabilir ama bu arada ben de şeyi ekleyeyim. O pek plası bir haber vardı. Yani o Amazon ya o yağmur ormanlarında ya, ömürler ömrümüzde gördüğümüz en büyük kuraklık. Hiç böyle bir şey görmedik diyen yerlilerle yapılmış, ora halklarıyla yapılmış mülakatlara dayanan bir Ben haber daha vardı. kötüsünü söyleyeyim. E, Brezilya COP e, bitti 14'ünde, 15'inde 600 tane yeni petrol arama lisansı vermiş Petrobras'a. Evet. Öyle mi? Harika. <gülüyor> yani e, Lula'dan de, ne, de, bekliyoruz de. ne bekliyoruz bakalım merak ediyorum. Yerlilerden de kendi topraklarına sahip çıkma hakkı verilmesini de kongre iptal etti. Me me mecliste Brezilya'daki durum feci fakat şeyi yani Yeşil Gazete'de vardı galiba o, bu son kuraklıkla ilgili bilgiler gerçekten akıl durdurucu bir e, şeye ulaşmış durumda yani hiç ömrümüzde böyle bir şey görmedik diye konuşuyorlar evet. e, bu gerçekten feci yani Toplam bu ıı, topraktan kaynaklanan yani tarım artı ormansızlaşmadan kaynaklanan toplam ıı, emisyonların yüzde 55'i sadece 3 ülkeden geliyormuş. Brezilya, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti yani yağmur ormanlarının olduğu ülkeler. Evet. Karbondioksitin ka ıı, atmosferdeki düzeyi de... Iı, 419,3 ortalaması, 2023 ortalaması 419,3-424'e kadar bir maksimumunu görmüştük ama 419,3 olmuş ki bu yıllık artışın 2,4 ppm olarak devam ettiğini gösteriyor ve diyor ki rapor El Niño nedeniyle 2024'te daha büyük bir artış bekliyoruz diyor. Yani gidişat henüz bir şey yok ortada yani bir pik bir tepe noktasına çıkma düşmeye başlama gibi bir durum henüz maalesef görünmedi bir başka rapor yine UNEP'in Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın adaptasyon açığı raporu da çok önemli çünkü adaptasyon açığı raporunda da ihtiyaç ne yani kaç milyar dolarlık bir adaptasyon finansmanına ihtiyaç var ve ee, şu anda neredeyiz bunu veriyor. Raporun başlığı şöyle hazırlıksız ve parasız e, diye bir başlık koymuşlar. Ne hazırlık var ne para var. Şimdi sıkı durun bir yıllık dünyadaki toplam e, adaptasyon finansmanı ihtiyacı yani e, 2030'a kadar yılda e, 387 milyar dolar adaptasyon için para harcanması gerekiyormuş. Peki şu anda adaptasyon için ne kadar bir para akışı var? 387 milyar yerine 21 milyar dolarlık 2021'de bir şey var. Şimdi düşünün, bunun iki katına çıkartılması, yani 21 milyar, milyarın 42 milyara çıkartılması bir büyük bir kop tartışmasıydı. Yani bunu <gülüyor> öngören ülkelere alkış yağdı. Ama iki katına çıkardığınızda da ihtiyacın yüzde 10'una anca ulaşıyorsunuz. Şu anda ihtiyacın yüzde yani 5'i. 20 katına çıkartman gerekiyor. Evet yani 20 katını, katına çıkması evet. tartışılıyor. Akıl Tartışılıyonun şey yani. ötesinde iki katına çıkartalım dendiğinde Avrupa Birliği falan diyor. Mesela alkış alıyor. Yani gerçekten <gülüyor> inanılmaz. Son olarak aslında çok rapor var. Belki sonra devam ederiz. Yani elimde gerçekten şu anda 10 tane rapor var hiç abartmıyorum evet. ee, ama e, Climate Action Tracker'ın e, şeyinden galiba oradan da biraz oradan yaptığımız yayınlarda da biraz bahsetmiştim ama Bahsetmişti yine söyleyelim. Evet. E, söyleyelim sonuçta bütün bu mevcut senaryoların devamı halinde şu anda gittiğimiz yer... E, Mevcut politikalarla ortalama 2,7 derece yüzyıl sonuna kadar bir ısınmaya doğru gidiyoruz ama bunun bir aralığı var tabii. 2,2 derece ile 3,4 derece arasında. Yani aslında kabaca buna 2,5-3 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyoruz diyebiliriz. Eğer 2030 hedeflerinin hepsi gerçekten yapılırsa bu 2,7'den 2,5'a düşüyor. Evet. Üst sınırı da 3 dereceye düşüyor. Eğer Hani bütün verilen sözler, uzun dönemli hedefler falan filan da içine katılırsa hepsini herkes yaptı diyelim o zaman 2,1 dereceye düşüyor. Yani henüz hiçbir halükarda 2 dereceyi bile e, görebilmiş değiliz. Bu, evet, Cem Sens'in ve arkadaşlarının son araştırması da bundan da daha vahim bir durumu işaret ediyordu zaten. Bu söylediklerimizin en kötüsünü de bilimsel olarak olacak diyordu. Faust bari pazarlık şeytanla yapılmış diyorlardı. Yani James Hansen, Makiko, Sato, Pietro, Rudy ve Leon, araştırmaları falan e, Durum hiç parlak gözükmüyor. Bir tane iyi haberle, e, yani iyi diyeceğim, hoş bir haber vardı. Onun bitirirken ona Hı -hı. da şey yapalım lütfen. Yani Lisi Kangucam çok müthiş bir cesaretle en büyük toplantıyı ...protesto hareketiyle... ...engelledi bir süre için... ...KOP 28'de... ...ondan sonra da atıldı oradan... ...rozeti de çıkarıldı... ...ama döndüğümde diyor... E, ...ayağıma ayak bastığımda... ...Bashing Hong... ...Manipur'da eyaletinde... ...Bashing Hong köyüne... ...oradanım ben diyor... ...öyle bir karşılama yaptılar ki... ...bana diyor... ...KOP 28'deki gösterdiğim şeyle... ...eylemler dolayısıyla... Çünkü bunda da haklılar çünkü zaten onların en büyük iklim değişikliğinden kurban olan, en çok etkilenen, olumsuz etkilenenlerden bir yer benim kasabam diyor. Hiçbir şey söyleyecek bir şey bulamadım diyor. Bir video koymuş, inanılmaz gençlerden çiçekler, çelenkler veriliyor ve üstelik de alkış kıyamet. Bütün kasaba ortaya çıkmış ya sadece göz yaş gözlerim ya yani. göz yaşlarıyla cevap verebildim hiçbir şey diyemedim diyor. Evet hak ediyor bence en cesur eylemiydi kop 28'in kesinlikle. 12 yaşında yahu. Evet. <gülüyor> Müthiş bir şey yani. Şimdi bir 80 yaş kutlamasıyla o zaman bitirelim. Ee, evet, evet. Çok az zamanımız kaldı ama belki bir iki dakika çalabiliriz. Keith Richards efsanevi Rolling Stones'un e... Rick James evet, 80 yaşına bastı şimdi onun 80. yaş günü kutlamak için Rolling Stones'tan onun vokalde onun olduğu Mick Jagger'ın geri vokal yaptığı Slipping Away ile açık geçişi bitirelim gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.